Babı Hümayun Topkapı Sarayı'nın Ayasofya tarafındaki ana girişi olarak yapılan bu kapının üzerinde bulunan ve Ali Bey Yahya Esufi es tarafından yazılan kitabede bu kapının yapılmasını emreden Fatih Sultan Mehmet'ten şu ifadelerle söz edilir. Karaların padişahı ve denizlerin hakanı, insanların ve cinlerin üzerinde Allah'ın gölgesi, doğuda ve batıda Allah'ın yardımcısı Su ve toprağın kahramanı, Konstantiniye'nin fatihi ve Fetihin babası olan Sultan Mehmet Han. Aynı kitabede belirtildiği üzere Bab-ı Hümayun, Hicri, 883 yılının Ramazan ayında, Kasım 1478, sarayın güvenliğini sağlamak amacıyla inşa edilmiştir. Bab-ı Hümayun'un üzerinde, Müsenat, karşılıklı, yazı ile Hicr suresinin 45-48. ayetleri yazılıdır. Bu yazı, hat sanatı ve saltanat kavramı bakımından son derece anlamlıdır. Kapının diğer yüzünde Sultan Abdülaziz'in turasının üzerinde Saf suresinin 13. ayetinden Nasr'un minallahi ve Feth'ün karib ve Beşşir'il müminün Ya Muhammed, Allah'tan bir yardım ve yakında gerçekleşecek bir zafer. Mümünlere bunları müjdele, Ya Muhammed, ifadesi yazılıdır. Bab-ı üzerinde yazılı olan bu ayet, Aynı zamanda mehter takımının hücumdan evvel okuduğu ayettir. Eski gravürlerde, çeşitli dönemlerde tadilat gören bu kapının üzerinde bir köşk bulunduğu görülmektedir. 19. yüzyıl sonlarına kadar ayakta kalan, eskiden ağlayların izlendiği ve muhalefat, ölen bir kişinin bıraktığı şeyler, hazinelerinin saklandığı bu köşk, 1865 yılındaki yangında kül olmuş ve günümüze ulaşamamıştır.